Açık gazete. Snowden krizine geçecek olursa evet. bir tek adamın dünyanın bütün güçlü ülkelerinin en muazzam istihbarat teşkilatlarına, casusluk teşkilatlarına onların yaptıklarını açığa çıkaran bir adamın bu şekilde meydan okumasıyla dünyada hakikaten Davut'la Calut meselesi, David'le Goliath hikayesini gösteriyor aslında sıradan insan aslında şunu ordan tamamen sıradan bir insanın genç bir insan 29 yaşında gücünü de gösterir gücünü ve güçsüzlüğünü tabii Aynı zamanda bir sinek gibi de oradan oraya kovalıyorlar, evet, ezmeleri düşünün, an meselesi. Öyle sıradan bir insansınız ki aynı zamanda hem İtalya, dün İtalya ve Fransa'da eklenmiş listeye iltica başvurusu yaptığınızda sizi reddediyorlar. Diğer ülkeleri de saymıştık, İspanya'dan Ekvator'a kadar birçok ülkede reddetmişti. Bugün gelen habere göre de işte Fransa ve son zamanların bu konudaki yükselen yıldızı Fransa ve İtalya'da... E, ...yapılan başvuruyu reddetmişler. Sığınma talebine kabul edemeyeceklerini söylemişler. Şöyle durumları var. yani Hakikaten... ...Shakespeare gücünde... ...bir yazara ihtiyaç var. Dünyanın bu tablosunu... ...kesin mükemmel fırça darbeleriyle... ...edebiyat anlamında söylüyorum... ...ortaya koyabilecek... ...o çapta bir dehaya ihtiyacımız var. Ama açıkça görülüyor ki... ...mesela... Fransa'yı alalım hele bir yandan korkunç öfkeli şeyler yapıyor böyle kendisine sosyalist diyen bir lider var evet. oturaklı böyle kravatlı sosyal demokrat işte baya altokla o ağırlı olan bir adam ve afrasından tafrasından geçilmiyor şeye müdahale ediyor maliye falan. Ondan sonra birdenbire bir talep geliyor. İşte beni size başvuruyorum. Benim casuslukla suçluyor. Casusluk değil yaptım. Bütün dünyanın dinlendiği bir olayı ben gördüm ve demokrasi, vatandaşların özgürlüğü için bu olmaz. Fransız vatandaşları için de olmaz. Beni e, Amerikan takibinden kurtarın diyor. Aa yapamayız. ...bütün afra tafra bir anda... ...sönüyor puf diye... ...bir tarafa dağılıyor... ...bütün ağırlıklar altta okka... ...ve ondan sonra... ...bir de özür diliyorsunuz... şeyin ...bir bağımsız devlet başkanını... korsan Kustura bakmayın uçağınızı düşürme ihtimaline sebebiyet verdik... ...şeklinde bir özürde bulunuyorsunuz galiba... ...çünkü içinde Snowden olduğu gerekçesiyle... ...Bolivya başkanı... ...o bir rivayet duyuyorsunuz... Evet, ...dedikodu Eva Morales'in uçağına... Geçiş izni. Kendi hava sahasından geçiş izni vermeyen bir ülkeden ve o ülkenin başbakanının hakkında konuşuyorsunuz galiba. Evet ve Fransız istihbaratı gizli dinleme yapıyor diye. Le evet. kocaman bir şey var. O da dünyayı mu? Bu diyor galiba bütün hikayeyi. Dinliyor, gözlüyor da. ama öğrenemiyor var mı yokmuş ne oldu ve olduğunu düşünüp bir başka devletin başkanının e, bulunduğu uçağı inmesine yani kabul etmiyorsun. inmesine başka yere git kardeşim diyorsun. Bundan hemen önce de zaten sizin dinlendiğiniz de ortaya çıkmıştı. Onu da hatırlatalım galiba. Fransa'da vardı bu dinlenen ülkeler evet. arasında. Evet. Uçuş izni verilmemesi nedeniyle Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales'ten özür diliyor. Bizzat aramış Laurent Fabius Bolivyalı mevkidaşı David Chocuea Huanka'yı Huan ve şey demiş e, ya yanlış bilgi aldık demiş kusura bakma demiş. Ülkesinde 13 saat Viyana'da beklemek zorunda kaldı Avusturya'nın başkenti. Yani bu hakikaten e, yüzlerce yıldan beri hatta binlerce yıldan beri insanlığın gördüğü en büyük rezaletlerden bir tanesi olarak karşımızda. ...bağımsız ve özgür olma çağrısında bulunmuş... ...Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'te... ...mesela şeyi düşünebiliyor musun ya? Air Force One. Başkanın uçağı. Başkanın uçağı. İçinde de başkan var. dışları bakan da var. Ve mesela zorla indiriyorsun sen. Nasıl olurdu mesela... ...Türk, Türk semalarına... ...dan geçiyor, gidecek, başka. Sivil uçaklar, gidecek. Sivil uçaklar indirildiğini... ...geçtiğimiz senelerde görmüştük. Sivil yeri taşıyan uçakların zorla nasıl Türkiye hevali, Ya Devlet başkanının uçağından bahsediyorum. Ama devlet başkanı Dünyada... girdiği zaman... <gülüyor> ...biraz zor olabilir. Yani her türlü uluslararası... ...hukuk... ...kuralının ayaklar altında... ...tepinerek çiğnenmesi anlamına gelir. Ben... Nezaketsizlik değişince işin cebası açıkçası. <gülüyor> Ve mesela... ...kusura bakmayın başkan... ...yanlış bilgi aldık başkan Obama meğerse bir şey yokmuş bir PKK'lı olduğunu duymuştuk uçağınızda ama doğru değilmiş bu kusura bakmayın hadi yolunuza diyorsun mesela böyle bir durumdan bahsediyoruz biraz kıyaslama yapınca işin e, trajik boyutu absürditesi ama Fransa'nın yaptığı da biraz haklı değil mi Fransa kabul etmemekti hem Snowden'ı hem de Bolivya devlet başkanı uçağı, devlet başkanının uçağının. sonuçta baktığınız zaman dün Le Monde gazetesi istihbarat servislerinin Fransa'daki e, bilgileri topladığını duyurmuş ve e, kısa mesaj elektronik posta telefon ve benzeri iletişim bilgilerinin istihbarat servisleri tarafından kaydediline dair Kanıtlarında görüldüğünü söylemiş. Yasal bir zemini yokmuş bunun. Uzmanlar bu sistemin gizli bir terör hücresini, gizli terör hücrelerini ortaya çıkarmak için tasarlandığını. Ancak başka istihbarat örgütlerinin de erişim olanağını bulduğu sistemin başka amaçlarda da kullanılabileceğini belirtiyorlarmış. Yani terör hücrelerini çökerteceksiniz. Sonra bu gündelik hayata yayılmaya başlayacakmış böyle bir durum. Ve yani bunlar ortaya çıktığı zaman bu olayı ilk ortaya çıkaran kişi yani Edward Snowden'ı, Kabul e, sığınma başvurusunu kabul etseydi Fransa ya da Evo Marilis'in uçağının kendi üzerinden geçmesi riskine girebilseydi gerçekten de bahsettiğiniz o absürt tiyatronun önde gelen isimlerinden birisi olabilirdi son zamanlarda. Kesinlikle ve bir de böyle yine aynı afra tafrayla Amerika'dan hesap soracağız yoksa ticari ilişkilerimiz Tehlikeye giren bir de o, var, bir de o boyutu var. <gülüyor> yani, var, evet. ya hakikaten e, ancak Shakespeare bunun altından kalkabilir. Gerçi e, Aristofanes de fena olmayabilir. Yani ...kadim Yunan... Grek tiyatrosu da işe yarayabilir... Yani mesela John Pilger'da... de Eva Morales'in uçağının e, inişe zorlanması diye yazmış Guardian gazetesinde dün. Yani bu bir hava korsanlığıdır diye başlığı Alt başlığı da şu Yani Bolivya devlet başkanına hava sahasını kullanmak, kullanmasına izin vermemek bir metafordur diyor Yani dünyayı şu anda hükmü altında barındıran gangsterliğe, çeteciliğe bir metafordan ibarettir. Yani düşünün diyor Fransa başkanı Latin Amerika'ya gitmiş. O sırada bir şüphe var. Bir siyasi mülteciyi de güvenliğine kavuşturmak üzere uçağını almış. <gülüyor> Ondan sonra ve herhangi bir mülteci de değil bu diyor. Bütün dünya insanların halklarına. Korkunç e, casusluk faaliyetleri yani suç teşkil eden bütün ülkelerin kanunlarında ve anayasalarında suç teşkil eden bir şeyi dünyaya açıklamış bir adam. Destansı boyutlardı. Tüm diplomatik ilişkileri değiştirebilir. Yani daha doğrusu aslında bir anlamda baktığınız zaman değiştirmeyebilir. Herkes her şeyin farkındadır da bilmiyormuş taklidi yapıyor olabilir. Yani sözüm geri aldım şu anda. Yani Alman... Almanlar diyor 1930'larda Naziler bu şekilde davranıyorlardı diyor. Yani İspanya ve İsp Fransa İspanya ve Portekiz'in reddetmesi hava sahasını kullanmalarını ve 14 saat Avusturya yetkililerinin kontrol altında alması kaçak Edward Snowden, kaçak da tırnak içinde tabii içinde var mı diye tam bir hava korsanlığı ve devlet terörü ve metaforu da yerinde diyor eritilemesinin dünyada hakim olan gangsterliği şimdi yöneten. Ve aynı zamanda yalnız gangsterliği çeteciliği değil korkaklığı ve ikiyüzlülüğünü de adını bile sözüne etmeden seyredenlerin de riyakarlığını ortaya koyuyor diyor. Moskova'da da tipik şey tabii Morales sormuşlar yani e, var mı siyasi ittica diye elbette biz de bu meseleyi düşüneceğiz bu fikri düşüneceğiz diye cevap vermişti diyor bu yeterince provokasyon oldu diyor Godfather için baba için babadan kimi kastettiğini hepimiz biliyoruz herhalde ve e, Hatta bir Amerika Birleşik Devletleri... ...Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de şey demiş... ...biz birçok ülkeyle temas ettik. Yani Snowden'ın oraya ayak basması ihtimali olan ülke ...ya da hava sahasından geçen birçok ülkeyle temas ettik diyor. Yani resmen Fransa'yla da, Almanya'yla da, Portekiz'le, İspanya'yla da... ...hepsiyle konuşmuşlar belli Bak fena yaparız eğer Snowden'ı şey yaparsanız diye filan. Fransızlar da wig wig tamam fare gibi şey yaptılar diyor Pilger. Şikayet ettiler bizi dinleyemezsiniz edemezsiniz diye. Ondan sonra bizi da... sadece biz dinleriz. Evet, biz. <gülüyor> Arkadan Portekiz'li, İspanyol'lar da kendi üstlerine düşen rolü oynadılar diyor ve babaya e, Viyana'daki şeyler tetikçilerine yardımcı olmak üzere Viyana'ya yolladılar diyor. Viyana küçük bir yer tabi filan. Bu arada uçağın da yakıtı yakıt ikmali yapması gerekiyor. Bir teknik iniş de yapması gerekiyor. Düşme ihtimali de var uçağın. Evet. Yani on dördüncü maddesi evrensel insan hakları bildirgesinin herkesin başka ülkelerde kurtulmak için şey başvurma ma hakkına sahip olduğunu, arama hakkına, başvuru ve kabul edilmesi hakkına sahip olduğunu söylüyor. Gerçi evet 14. şey evrensel insan hakları bildirgesi bağlayıcı değil ama bütün insanların moral ağırlığı olarak herhalde daha büyük etkisi olan bir metin yok. Evet ama artık parantez içinde Snowden, Edward Snowden, eski bir Amerikan ajanı, genç bir insan olan 29 yaşındaki bu insanın hariç olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bunu tutudu düşmek gerekebiliyor galiba. Evet, kesinlikle öyle ve çok en son derece endişe verici bir duruma doğru büyük bir sessizliği, hepimizin ortak sessizliğiyle de gömülüp gidiyor bu mesele. Şey diyor ki 2005 Nobel ödülü'nü kazanan Harold Pinter'e Nobel ödülünde Nobel ödülünü kabul konuşmasında şeyden bahsediyor muazzam hepimizin beslendiği büyük bir yalan halısı var diyor dokusu var içimizde diyor peki niye işte bu sistemli zalimlik ve Sovyetler Birliği'nin yaptığı bu korkunç şeyler batıda gayet iyi biliyor da Amerika'nın suçları ...şöyle bir kayıt al... ...değinilip geçiliyor... ...bırakın belgelenmeyi... ...lafı bile pek edinmiyor... ...diye... ...çok enteresan bir şey söylemiş... E, ...ajanları ve Amerika'nın bütün... ...kol gezen şeylerine... ...niye değinilmediğini sorunca... ...ama... E, ...Pinter demiş ki... Bilmez, ...bilemezsiniz ki demiş... ...bilmiyoruz olmadı ki bunlar... ...olurken bile olmadı bunlar demiş. İyi laf değil mi? Olurken bile olmadı. Bunlar gerçekleşirken bile gerçek değildi demiş. Olurken bile olmadı demiş. Evet gizli bir hikaye. Gerçekte gizli değil aslında. Sadece Amerikan mitosları ve önceliklerinin... ...talimi altında... ...talimatı altında... ...gelişen batı toplumlarının... ...bizim gibi batı toplumlarının... ...bilincinden... Dışarıda bırakılmış hiçbir zaman açığa çıkarılmamış şeyler bunlar. Snowden'ın ıı, sızdırmaları Manning ve Julian Assange ve WikiLeaks'in ıı, bu sızdırmaları işte o korkunç Pinter'ın anlattığı korkunç sessizliği ortaya çıkarıyordu. Onu tehdit ediyordu. Onun içinde devasa bir Orwell ıı, polis devletinin mekanizmasının tarihin en büyük savaş makinesini açığa çıkartması o zaman 21. yüzyılın en büyük aşırılığını da ortaya koyuyor. Yani e, Almanya'nın Der Spiegel de dergisi Obama yönetimini yumuşak totalitarianizm diye nitelemiş Totaliterizm. Yumuşak, Bu şimdiye kadar hiç kullanılmamış bir terimdi diyor. İngilizce tabiri nedir acaba merak ettim. Soft diye mi geçiyor yoksa? Soft. Soft, Soft totalitarianism demiş. Almancasının bilmiyorum nasıl olduğunu. Der Spiegel. Fakat eğer diyor joton düşüyorsa, düşmekteyse şu anda tıkırt diye. O zaman kendi evimize de biraz daha yakından baksak iyi olur demiş. Evet. Britanya vatandaşı John çünkü belki dedi ya yani en büyük dinleme makinesi Britanya'da. Kesinlikle ki herkes kendi kapısının önüne bakmalı <gülüyor> ve hikaye de aslında bu şekilde ilerliyor. Herkes kendi kapısının önüne baktığı zaman bazı şeyleri görüyor ve bitmiyor. Bir defa başladığı zaman devamı da geliyor. Sinavdında başlayan, sinavdandan daha önce de başlayan bu oyun bozanlık hareketi yavaş yavaş da ortaya çıkıyor. Yani e, en son New York Times gazetesinde yayınlanan bir haber var ki bu milli istihbarat teşkilatı için de oldukça kötü bir haber. New York Times'ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri posta servisi gönderilen her postayı fotoğraflayarak gönderici ve alıcı bilgilerini arşivliyorlarmış. Yani geçtiğimiz yıllarda özür dilerim 2001 yılında politikacılara gönderilen şarbonlu mektuplar sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine böyle bir sistem ortaya çıkarılmış. Ve 160 milyar... Postanın fotoğrafını çektiği tahmin ediliyormuş sadece geçtiğimiz yıl içerisinde. Hatırlarsanız Milli İstihbarat Teşkilatı da daha arkeik ar ar yöntemlerle istihbarat ve iletişimi sağlamaya karar Öyle vermişti. Öyle küçümseme sakın. Şeyi söyleyeceğim. Mektupla haberleşecekti kendileri. Ulak yollayacaklar. Ah Ahmet İnsel de bir e, şey yaparak, ironi kullanarak güvercin ayaklarına bağlayıp posta güvercini kullandım demişti. Çok haklıydı tabii yalnız... E, ona geliştirilmiş çok özel silahlarla anında güvercinleri nasıl öldüreceklerini hepimiz biliyoruz tabi. Duman nasıl? Özel silahlarla. Duman da olabilir. Dumanı içime çekiyorum. Açık kaste.